Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi Allah'tan beklemem, ümit etmem bana yeter buyurdu. Her şeyi Allah'tan beklemek. Umudunu Allah'a bağlamak. Celle Celaluhu Bu öyle bir şey ki Bu insanı hayırlı olan bütün vasıflara sevk eden bir huzur Allah'a bağlı yaşamak Ve her şeyin ondan geldiğini bilmek Belki imanın özü Belki insani derecelerin en üstünü Her şeyi Allah'tan beklemek Mevlana'nın dediği gibi herkes bir yere güvenmeye dayanmaya devam etsin. Senin dayanağın Allah olsun Celle Celaluhu. Mal gelip geçici. Bunu anlamak için kitapları bitirmeye lüzum yok. İnsanoğlu nasıl bir hayat yaşadıysa yaşadı ve Öldü. Kimi hayır hasenatıyla, etrafa verdiği, vermek istediği yararlarla, kimisi de kötülükleriyle anıldı, unutuldu, gitti. Mal gelip geçici. Akıllı insan, kalıcı şeylere özenmeli. Dünya, ahiretin ekinliği. Dünyada ne ekersen, ebedi alemde onu biçeceksin. O zaman Allah'tan umudumuzu kesmeden, onun ipine sarılarak, yalnız ondan isteyerek, yalnız ona yalvararak ve yalnız ona el açarak. Lütfen şöyle düşünelim. Beğenilmek, revaçta olmak dünyada, tanınan biri olmak, sokakta görüldüğünüzde, aa bu şu mu denmesi veya arabaların kapılarının açılması, hoş geldiniz buyurun denmesi, bir mesajınızın sosyal medyada bir milyon kişi tarafından on dakikada beğeniliyor olması, her şeyi toplayın, Gelip geçici mi? Değil mi? Söyleyin. Buyurun. Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamız. Allah rahmet buyursun. Resul Bölükbaş hocamız. Allah rahmet buyursun. Daha yeni. Vefatlar, vefatlar. Şöyle biraz daha geriye doğru gidin. Nerelere gideceksiniz? Peygamberlere. Biraz daha geriye. Adem aleyhisselama kadar kimler gelmiş ve geçmiş bu dünya hanesinde? Bir misafirlikmiş, gerçekten de öyleymiş işte. Gelmiş ve gitmişler. Kimileri ardında bin yıl devam edecek hüsnü zanlar bırakmış, isimleri geçtiği zaman Ya Rabbi, ''Sen bu insana rahmet buyur'' dedirtecek çalışmalar içerisine girmiş, kimisi de anıldığı zaman ''Ya Rabbi, onun azabını, onun ateşini arttır'' denecek zulümler işlemiş. Ama hepsi gelmiş ve geçmiş. ''Sana sadece, ''Bana sadece, ona sadece Allah Celle Celaluhu yeter oysa.'' Bugün bize film gibi gelecek olan ''Bunlar yaşandı mı ya?'' diyeceğiniz bazı sahneler anlatacağım size. Mum ışığında, gaz lambasının o isinin altında Allah'ın yüce kitabının Öğretilmesi telaşesi Birilerinin nöbet tuttuğu Tutuklanmanın Asılmaların ve verilecek Cezaların olduğu bir zaman Birileri geliyor Dikkat edin dendiğinde Her şeyin kaldırıldığı Sanki yanlış bir şey yapıyormuş gibi Günlük hayatın Devam ettiği o sahneler Ben Allah'a inanıyorum Diyenlerin kelepçeyle Götürüldüğü Alimlerin asıldığı zamanlar Dünyanın 100-200 yıl öncesindeki halinden bahsediyoruz. Bundan daha öncelere de gideceğiz. Belki bugünlere de bakacağız bugün. Ve bana sadece Allah yeter, o ne güzel vekildir sözünü, dün ve bugününü hatırlamaya çalışacağız. Film gibi değil mi o sahneler? Bugün Kur'an okumak serbest, Öğrenci bulmak zor. Zamanında ezanların Türkçe okunması veya susturulma keyfiyeti mücadelesi, bugün camiler kapısı sonuna kadar açık ama talip yok denecek kadar az. Her mahallede yeni yeni camiler açılsa da cemaat iki sap bile tutmuyor. Nereden neredeyiz? Ey kardeşim, Allah ve nimel vekil. Oysa ki, onlar Allah bize yeter dediler. Ve benim vekilim odur dediler. Dik durmaya çalıştılar. Sadece Kur'an talebeleri mi? Hayır. Hastalıklarına sabrettiler. Bunlar maddi hastalıklar da oldu, yer geldi. Bazen, psikolojik hastalıklar oldu, evham oldu, ansiyete oldu, panik atak oldu, obsesyon oldu, adına ne derseniz deyin. Hakkı yenenler oldu. Yine aynı şeyi söylediler. İftiraya maruz kalanlar oldu tarihte, bugün de oldu, oluyor, olacak. Ama Müslümanlar aynı şeyi söylediler. Hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bize yeter ve vekilim en güzel vekilim odur hayat hakkı elinden alınanlar da dün onu söylediler bugün de bunu söylemeye devam ediyorlar ne olacak bu gençliğin hali kızımın oğlumun hali korkuyorum onların gelecekleri için Elimden de bir şey gelmiyor diyen Ana ve baba da aynısını söyledi Bugün biz de aynısını söylüyoruz Ya Rabbi sen bize yetersin Sen ne güzel vekilsin Ne zamanlar ne imtihanlar yaşandı dostlar İslam ordusu bir galibiyet kazanmıştı Yaralıların tedavisi yapılmış Şehitler de gömülmeye başlanmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yorgundu ki, dinlenmek için oturuyorlardı. Ölü numarası yapan o düşman askerlerinden bir tanesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağaca asılı olan kılıcını aldı, Efendimiz aleyhisselamın başına dikildi. Söyle dedi. Kim kurtaracak şimdi seni? Biz olsak acaba ne halde oluruz? Zaten bir kalp krizi bir şey gelir. Nutkumuz tutulur ilk başta. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hiç telaşlanmadı. Allah ve ni'me'l vekil dedi. Allah bana yeter. Yani Allahu Teala'ya güveniyorum ben. O beni korur. Adam korktu, titredi, elinden kılıcı düştü. Demek ki Allah'a güvenmek Celle Celalhu her zor durumda, sıkışık durumda değil, rahat zamanda da düşünülmeliydi. Şimdi hep beraber bir soru soralım kendimize: Allahu Teala'yı en son ne zaman hatırladınız? Allahu Teala'yı en son ne zaman eşi ve benzeri olmadığına bir kez daha kanaat getirip, bir olay yaşadıktan sonra, benim Rabbim her şeyi görüyor dediniz. En son ne zaman, hasbunallah ve nimel vekil dediniz. Rahat bir döneminizde, en son ne zaman durup dururken başınıza çok güzel bir hal gelmiş, güzel bir haber almışsınız? Ne zaman Allahu Teala'yı hatırladınız? İşte mevzu budur arkadaşlar. Yani sadece hastalıkta, sadece kötü zamanlarda, sadece korktuğumuzda mı Allahu Teala'yı hatırlamak gerekiyor? Elbette değil. Bugün bir kez daha anlıyoruz ki, iki tane olay var. Bugün konumuz olacak inşallah. Bu iki tane olay, hem Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, daha doğrusu hadisi şeriflerde de var. İbrahim aleyhisselamın, Nemrut tarafından mancılıkla ateşe atılması olayı var ya, ikincisi de, İslam tarihinde, küçük Bedir savaşı diye bilinen bir hadise, Kur'an-ı Kerim'de işaret buyruluyor, hadis-i şeriflerde zaten ayrıntılı açıklamaları var. Tam da bugün ihtiyacımız olan ne yaşarsak yaşayalım, hangi umutsuzluk, hangi ümitsizlik, hangi kapılar kapandıysa bize açılmasını beklediğimiz. Şöyle pencere kenarından ufukları seyrederken, acaba diye beklediğimiz bir şeyler varsa, Bizim için hayırlı olacağı mı, şer mi olacağını bilmediğimiz bir durumda. Dur bakalım. Rabbim bana nasıl bir yol tayin edecek diye. Elimiz şöyle duada bekleriz ya. İşte o zamanlarda Rabbimiz Celle Celaluhu bizi nasıl görmek istiyor? Nasıl kendisine güvenmemizi istiyor? Bu dille söylenirse nasıl olur? Kalpten gelirse nasıl olur? Şimdi onu araştırmaya çalışacağız sizinle beraber. İlk önce İbrahim aleyhisselam ile bir örnek verelim. Zaten biliniyor. Çok fazla üzerinde durmayacağım, devam edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de tafsilatlı, ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. İbrahim aleyhisselam, Zaten güven içerisinde Allahu Teala'ya tam bir teslimiyet içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ı memrut mancınıkla birkaç gün boyunca ateş üzerine ateşle desteklediği çok büyük bir meydana fırlattıracak. İbrahim Aleyhisselam son anda ateşe fırlatılırken aynı önemle ve aynı güven ile Allah ''Bana yeter, ne güzel vekildir o.'' diye söylemişti. Sadece Allah'tan yardım beklediğini dile getirmişti. Ve sonuç ne oldu? Gerçekten Allah'a teslim olmanın, O'nun eşi ve benzeri olmadığını birlemenin, tevhidin sonu mutlulukla bitti.'' Kızgın ateşin serinlik veren bir ortama dönüştüğüne şahit oldu insanlık. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Mesele tam olarak güvenmektir. Selam olsun İbrahim aleyhisselama. Görüşmek nasip olsun inşallah her birimizle beraber. Amin. Ve gelin şimdi... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir iki örnek aktardıktan sonra bugüne geçelim, bugünü anlamak için dünde biraz dolanalım, ibretler alalım var mısınız? Değerli kardeşlerim, hatırlar mısınız? Uhud savaşı ilk hezimet olarak yaşandı. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Ashab-ı Kiram'da yaralılar vardı, ağır yaralılar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çenesine mifer parçası battı. Mübarek yüzü yaralandı ve dişi kanadı. Amcası Hamza radıyallahu an şehit düştü. Medine'de İslam devletinin kurulmasına vesile olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an şehit düştü. 72 tane Uhud'da çok hunhar bir şekilde şehit edildiler. Ve öyle bir zaman yaşandı ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ashab-ı kiram omuzlarında taşıyarak oradan götürdüler. Yani böyle vahim bir sonuçtu Uhud. Yine bildiğimiz bir olay. Uhud aslında kazanılmış bir savaştı. Sabah erken saatlerde başladı. Öğle saatleri olmadan Uhud kazanıldı. Sonra ne oldu? Bugün alacağımız derslerden bir tanesi işte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir talimatı vardı. Bu talimata aykırı davranıldı ve birkaç sahabenin yüzünden bu kazanılmış zafer maalesef hezimete dönüştü. O birkaç tane sahabe Allahu Teala rahmet buyursun nasıl olsa savaş kazanıldı zannettiler. Onlarda kötü niyetten bunu yapmamışlardı ama yapılan bu yanlış sebebiyle o kazanılmış zafer bir hezimete dönüştü. İlk saatlerde Asab-ı müşrikleri dağıttılar, perişan ettiler. Birkaç saat sonra o görevli elli sahabi, nasıl olsa işimiz bitti diye görevlerini ihmal etti. Halid İbni Velid o zaman Müslüman değil, fırsat kolluyor zaten. Orduyu şöyle arkadan kuşattı. Bir önden, bir arkadan saldırıya uğrayınca asabı ı kiram, perişan oldu. İşte Hamza radıyallahu an orada şehit oldu ve diğerleri. Ve öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı saatlerce gizlenmek zorunda kaldı. Kimi gizlediler Efendimiz aleyhisselam'ı. Ve burada öyle bir şey oldu ki müşrikler bu gizlemeyi çok iyi değerlendirdiler. Etraf kalabalık Kayalık bir yerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Koruyan bir avuç Sahabe Efendimiz Biz dediler müşrikler Muhammed'i öldürdük Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu öyle bir Yankılandı ki Öyle bir ashab titredi ki Şimdi aslında Efendimiz Aleyhisselam öldürülmedi Ama Bir şey diyemiyorlar Hayır siz yalan söylüyorsunuz işte burada Peygamberimiz aleyhisselam demek istiyorlar. E böyle bir şey olsa ne olacak? Hemen orayı ok yağmuruna tutacaklar. Bunu da diyemediler. Çünkü savunulacak bir durumda değildi o an ashab-ı kiram. Bunun için susmak zorunda kaldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir oya gizlediler. Saatlerce bekleyince de bu sefer öbür taraf alaylar etmeye başladı. İşte bu kadardı bunların gücü kuvveti nasıl mahvettik bunları diyorlar. Tahrik ediyorlar. Sonunda Hazreti Ömer radıyallahu an dayanamadı ne dedi. Ya Resulallah bu sözler vallahi çok ağrıma gidiyor. Çıkıp bir cevap vereyim şunlara. Efendimiz Aleyhisselam buna müsaade etmedi. Çok önemliydi bu cevabı. İzin vermemesi neden? Cevap verdiği anda başına neler geleceğini çok iyi biliyordu. Belki Allahu Teala kendisine Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla bir şeyler buyurdu, bunu bilemiyoruz. Lakin nerede saklandığını aşağıdaki müşrikler bilmediği için eğer izin verseydi belki de Hz. Ömer'e radiyallahu an o bölgeye hepsi gelecekti. Müşrikler de stratejik noktada olmadıkları için yukarı çıkacaklar ama onların da canı tatlı. Hepsi bir yandan yukarı çıkamıyorlar. Acaba sağ tarafta mı, sol tarafta mı? Hepsi aşağıda bekliyor. O yüzden işte Efendimiz aleyhisselam buna izin vermedi ve müşrikler Tam bir yıl önce büyük bir darbe yedip yemişlerdi. Bedir'de perişan olmuşlardı. Onun öcünü almak için gelmişlerdi. Bir bakıma bunu başardılar. Hamza'yı radiyallahu anh öldürler, öldürdüler. Mus'ab radiyallahu anh'ı şehit ettiler. Biz dediler, öcümüzü aldık. Lakin öyle bir başarı kazandılar ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğü haberi müşrikler söylemişti ya bu Medine'ye kadar gitti. Zaten gidenler bilirler İnşallah gitmeyen kardeşlerime de nasip olur Uhud'la Medine'nin çok fazla bir arası yok. Neyse Medine'ye haber geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ne diyorsun doğruyu söyle vallahi kulaklarımla duydum. O haber getiriyor bu Böyle bir zaman düşünün. Bu sahabilere mezar kazılması lazım. Müşükler çekip gidiyorlar ama kürekle şunla bunla deniyorlar deniyorlar. Her taraf kum olduğu için kolayca da böyle bir yerde kazılamıyor. Lakin birkaç kürek atacak halleri kalmamış sahabe efendilerimizin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Üzerlerinde oklar olanları mı istersiniz? Kiminin gözüne saplanmış, kiminin kolu kesilmiş, kiminin elinin ortasına gelmiş, geçmiş diğer tarafa parçalamış. Allah Celle Celaluhu hepsinden razı olsun. Makamlarını, derecelerini âli eylesin. Amin. Böyle bir zaman düşünün. Şehitleri defnedecek, güç ve kuvveti kendilerinde bulamayacak halde yorgunlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, bir mezar kazmaya çalışın, iki kişi, üç kişiyi koyun mezara. Yani belki beş on tane mezar kazılabilsin diye. asabı ı kiram gibi himmetli insanlar, gayretli insanlar mezar kazacak durumda bile değildi. Birbirlerine tutuna tutuna, akşam saatlerinde ancak Medine'ye gelebildiler ki çok uzak olmayan bir yer Zaten Medine'de bir matem havası var doğal olarak Kadınlar, çocuklar kim varsa etrafta Herkes perişan vaziyette Uğud'a kadar gittiler Kimi gözyaşları sel olmuş akıyor Kiminin kocası, kiminin oğlu, kiminin kardeşi Her aileden birkaç şehit var yaralılar var kardeşlerim Ali İmran suresinde anlatılan mevzular bunlar diyor ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu an. biz diyor Uhud gününe kadar kendimizi tam manasıyla dört dörtlük Müslüman zannederdik sonra diyor Uhud günü anladık ki daha bizim baya bir yolumuz varmış Allah Allah Allah Allah Ne oldu peki Uhud'da? Bugünkü programımız ile alakalı neler yaşadınız? Ey güzel insanlar! Siz bile böyle derseniz düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir sözdür? Dikkatinizi celbetmesi için tekrar ediyorum. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an diyor ki Biz o zamana kadar kendimizi tam Müslüman zannederdik. Zaten Müslümanlar. Ama örneğiz, şöyleyiz, böyleyiz. Çok yolumuz varmış. Uhud'da bunu anladık diyor. Uhud'a bin kişi gittiler. Bin kişiyle o sefere çıktılar. Belli bir zamandan sonra münafıklar ayrıldı deniyor. Savaşmamıza ne gerek var diyenler ayrıldı. Bin kişiden 300 kişi geri döndü. Yani matematik olarak üçte bir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin idaresinde olan, kendi mübarek yüzünü gören, belki mucizelerine tanıklık edenler bu şekildeydi. İşte Abdullah bin Mesud radiyallahu an böyle bir tespiti o yüzden yapıyor. Biz diyor o güne kadar tam anlayamamıştık bu işleri. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların ayrılmalarına elbette üzüldü. Eğer Bedir'deki galibiyet ikinci yıl üzere Uhud'da gerçekleşseydi ashab-ı kiram ayakları yerden kesilecek belki de bunu taşıyamayacaklardı yani şumarabileceklerdi. Çünkü Bedir'den sonra bunlar yaşandı. O elli kişi bizim zaten önümüzde ordu dayanmıyor melekler zaten görevlerini yapıyorlar Allahu Teala meleklerini gönderiyor diyerek oradan gittiler belki de ve sonrası da az önce paylaştığımız yerler ve sonra ne oldu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne halde gelin bakalım üzerindeki zırhı çıkaracak lakin peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerindeki zırhını çıkaracak hali yok Allah Allah. Fatıma annemiz geliyor radiyallahu anha. Üzerinden çıkarmaya çalışıyor. O da zaten incecik annemiz. Ashab-ı kiram, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha beter. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, mübarek yanağına bir demir parçası batmış miferinden Bunu biriniz çekiverin diyor, talha, radiyallahu an parmaklarıyla çekecek takati kalmamış oturmuş dişiyle bir taraftan çekmeye çalışıyor yani ellerini kullanacak enerjisi gücü kalmamış Allah Allah kardeşlerim bu bahsettiğim olay bir film değil çöl sıcağını düşünün yemeleri içmelerinin ne durumda olduğunu düşünün Küçük bir demir parçasını bir etten çıkartacak, gücü kendilerinde bulamayacak kadar haldeler. Ve kendisinin de dişlerinden birkaç tanesi kırılıyor, Talha radıyallahu anın güç bela çıkarıyor. Ve kardeşlerim, Uhud'da yaşadığımız bu hezimet öyle ağır bir ders verdi ki, Uhud'dan sadece beş sene sonra Mekke fethedildi. Uhud'da şumaran müşrikler beş sene boyunca biz sizi böyle yendik, böyleyiz. Sizi nasıl korkuttuk ama dediler. Beş sene beklediler. Ve daha sonra İslam ordusu Mekke'de göründü. Eyvah dediler. İş işten artık geçti. Yani Uhud hezimet ama her halükarda bir dersti. Uhud hezimetinin ardından, Mekke fethi çıktı. Evet, Bedir'deki büyük, bir başarıydı. Muhteşem bir başarıydı. Meleklerin desteğiyle gerçekleşmiş zaferden de, sonra Uhud hezimeti çıktı. Kardeşlerim, ibret, ibret, ibret. bugün, Neyi konuşuyoruz sizlerle beraber? Allah'a güvenmeyi sadece Hasbunallah ve nimel vekil Allah bize yeter O ne güzel vekildir diyenler kimlerdi? Bugün biz bu sözün neresindeyiz dedik? Bakın o zaman da neler yaşandı bugünden alınacak dersler var. Üzüntüyü gidermenin yolu Budur. Allah bizimledir ve bize yeter. Bunu bilmek yeter. Keşke bunu iyi bilsek ve bunun farkında olsak. Varsın kapılar sana kapansın. Varsın yüz çevirenler çevirsin. Sen sana düşeni yap yeter. Sahabeler bak bunları yaşamıştı. Şunlar olmuştu. Bugün de senden çok daha zor durumda olan insanlar var. Doğu Türkistan'dan Myanmar'ına, Suriye'de şu soğuklarda, çamurun içinde, toplama kamplarında yaşayanlardan, belki arka mahallende bilemediğin insan. Bugün hastahane köşelerinde, belki hastalığının ona verdiği ağırlıkla, Gözü yaşlı, sırtı, vücudunun her yeri buram buram terleyen, ağrılar içerisinde kıvranan ama yine de La ilahe illallah, Rasulullah, Resulullah, Allah ve Ni'mel Vekil cümlesini gönülden söyleyenler de var. Ve senden daha büyük dertleri olduğu halde varsın. Yüz çevirenler çevirsin. Sen görevini yap. Ve hisset artık bunu. Laf olarak söyleme. Cidden Allah sana yeter. İnsanların ilgisizliği, Haksızlığı, Zulmü, Bir şeyleri yakıştırıp durması karşısında, Allah'ın yeter olduğuna inanan, Ve yaşadığı her şeyi, ona havale eden bir insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar bunaldı ki o Taif hadisesinden önce Mekke'de müşrikler öyle zorlamaya başladılar ki çok sevdiği hanımı vefat etti. Etraftaki insanlar onu kötülüyorlar. Akrabaları sırtını dönmüş. Belki ''Akrabalarımın yanına gittiğimde teselli bulurum.'' dedi. Umduğunu bulamadığı gibi öyle farklı şeylerle karşılaştı ki. Sokakta taşlandı biliyorsunuz. Taif'in dışına zor çıktılar. Yanında Zeyd radıyallahu an vardı. Efendimiz aleyhisselam yine aynısını söyledi. Hatırlayın. Cebrail aleyhisselam geldi dağlarla görevli meleğin Allah'ın izniyle görevlendirildiğini emir verdiğinde kendisine kötülük eden o Taif'in iki dağ arasında ezileceğini dediğinde hayır dedi. Şunu söyledi kardeşlerim. Allah'ım zayıflığımı insanların beni horlayışını Çektiğim sıkıntıları sana şikayet ediyorum. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Allah'ım beni kime bıraktın? Beni uzaktaki düşmanın eline mi bıraktın? Ama eğer Allah'ım benim bu halimi seni memnun edecekse şikayetçi değilim. Yeter ki sen benden razı ol. Sen benden razı ol, ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Ah kardeşlerim, ne yaşıyorsak bugüne kadar, bir kez olsun, şu cümlelere yakın bir cümle, dilimizden geçmese de, kalbimizden kurabildik mi Allah aşkına? Şöyle bir kenara çekilip, Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem, aşımızda, işimizde, eşimizde imtihan olduk. Şöyle kenara çekilip de Ya Rabbi sen bana yetersin diyebildik mi? Huzurumuz bozulduğunda Allah bize yeter. Ne güzel vekildir. İnşallah güzel şeyler olacak. Bu da imtihandır diyebildik mi? Çocuğumuzu evlendireceğiz. Efendim Şöyle bir düğün yapmazsan, şunu şunu yerine getirmezsen, çocuğun rezil olacak. O yüzden içkili çalgılı bir düğün yaptırman gerekiyor. Üzülmesin diyerek, şu ana kadar aktarmaya çalıştığımız şeyleri teperek, insanlar ne der diyerek, bu yanlışa mı düşmeliydik? Hayır, bana Allah yeter. Allah'ın haram saydığı benim içimde haramdır. ''Evladım da olsa bu böyledir.'' mı diyenlerdeniz? ''Bugün ne yapayım ihtiyacım var?'' deyip de faiz bataklığına, kredi bataklığına geçmek mi? Yoksa bana Allah Celle Celaluhu bunu yasak kıldıktan sonra benim ne işim var Allah bana yeter diyebilmek mi? belki daha konforlu, daha lüks bir hayatı elinin tersiyle haramdan gelecek olan gelmesin diyebilecek bir hanım mıyız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu dua var ya, hepimizin dara düştüğümüzde, bunaldığımızda, ailemizle ilgili tartışmalarımızda, dünyaya karşı bakışımızda kendimizi zayıf hissettiğimizde, işlerimizin iyi gitmediği zamanlarda, hasta olduğumuzda her neyse yapmamız gereken bir dua değil mi? Biz bugün neyi konuşuyoruz? Ben gerçekten Allah'a itimat edebiliyor muyum? Tam Allah'ın istediği gibi Celle Celaluhu kendisine güven duyuyor muyum? Musa aleyhisselam, onun başında da bela firavundu, önüne deniz çıktı, Musa aleyhisselama dediler ki yakalandık, sen ne yaptın başımıza bu kadar iş açtın, önümüzde deniz var, arkamızda firavun ordusu var ne yapacağız? Hayır dedi, asla böyle değil, ben Allah celle celaluhu ile beraberim, o bana bir çare gönderir. Teslimiyet buydu. Bugün maalesef bunu iyi değerlendiremiyoruz. Onu anlıyoruz. Bu işi yapmazsan aç kalacaksın. E tamam haram, şüpheli ama mecbursun. Daha rahat bir hayat için bunu yapman gerekiyor. Bu devirde bu da günah mı? Neler neler söylenmiyor mu? Musa aleyhisselam dediği zaman ben Allah'a güveniyorum, ona teslim oluyorum dediği zaman Etrafındakiler nasıl ona muhalefet ettilerse, bugün de aynı şey senin yüzünden böyle oldu. Bak milletin şöyle bir arabası var, böyle maaş kazanıyor, onun evladı böyle, onun kocası böyle, bunun hanımı böyle diye örnekler vermiyor muyuz? Allah'ın haram saydığı bir hayatı yaşamak istemiyorum. Soğan ekmek yiyeyim ama hırsızlık yapmayım diyen bir Müslüman olmamız gerekiyordu oysa. Rabbim Celle Celaluhu illaki bana bir çıkış yolu gösterecektir diyenlerden olmam gerekiyordu oysa. O gün Musa Aleyhisselam'ın kavmini, firavun ve ordusu kovalıyor. Bugün geçim derdi, bir yerde namaz kılıyor kardeşimiz, namaz kıldığı için uyarı alıyor veya işinden kovuluyor. Kimisi örtündüğü için kızına muhalefet ediyor. Sen diyor böyle örtünürsen, kara kara böyle giyinirsen, evde kalırsın güzelliğini teşhir etmezsen, 40-50 yaşına kadar öyle evde kalırsın diyor kendi kızına. Bugün biraz daha şunu yap, bunu yap, biraz daha önde ol, şöylesin, böylesin diyerek insanın akrabaları birbirlerine günahı ve haramı tavsiye ediyor. ''Allah bana yeter'' diyebilenlerden misiniz? Dünya bir araya gelse de, oğlun, kızın, hanımın, kocan, akrabaların, komşun, nefsin, seni harama davet ettiğinde, seni hava atmaya davet ettiğinde, sana içki içmeyi, zinayı, ihtiyacın olmadığı halde israf edip de, yeni yeni eşyalar almayı teklif ettiğinde, hayır, bana Allah yeter diyebilenlerden misin? Asılan insanların o son sözleri aklımızın bir köşesinde yer almalı. Bak Allah'ı reddet. İsyan et, Kurtul daracından. Hayır. Allah birdir. Zamanında diri diri kızgın yağların onu beklediğini bile bile dininden dönmeyen ve çayır çayır eriyen Müslümanlar da oldu. Bir ağacın kütüğüne, onun içerisine oyuğuna saklanan ve ikiye ayrılan testereyle peygamberler oldu. Bugün de biz bir baş ağrısından dolayı, kulağımız ağrıdığından dolayı veryansın ederken, aylarca yoğun bakım odalarında, doktorların ümitsiz bakışları altında gözyaşlarıyla bir yandan ağrılarına dayanmaya çalışan, ayağa kalkacak hali yok, kendine geldiğinde şöyle yanındaki küçücük taşla abdest alıp da namazını göz ucuyla kılmaya çalışanlar da oldu. İmtihan sadece din, kaybı veya dini muhafaza etmek değildi. Rızkını helalinden kazanan bir damat adayı arayışında olan babaydı imtihan. ''Veya kocam, ilk kriterim zengin olmalı değil, namuslu, haysiyetli, merhametli, Allah'tan korkan, elbette işi gücü olan ama ilk önce diğer kriterlerdi.'' diyen hanım kardeşimiz olmalıydı. Bir seçenek kendisine sunulduğu zaman tercih hakkı az olsun ama helal olsun diyebilen bir aile olmalıydı. Kızıldeniz'i yaran... Aynı Rabbimiz Celle Celaluhu ateşi gül bahçesine çeviren aynı Rab Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'ı havarilerinden kurtaran aynı Allah Celle Celaluhu sıkıntılarımızı bilen gözyaşlarımızı bilen yüreğimizde sakladıklarımızı bilen İçimizden ne geçtiğini herkesten, her şeyden bazen senden bile iyi bilen aynı Rab Celle Celaluhu ve azze ve cel Furkan suresinin 58. ayetinde buyruluyor Ölümsüz ve daima diri olan Allah Celle Celaluhuna güvenip sığın Biz Bugün neye, nelere sığınıyor, güveniyoruz. Bugün özel sigortalar var. Anne ve babaların evlatları için biriktirdiği geleceklerini kurtarmak için paralar var. Geleceği garanti altına almak için şu kadar şuna paranızı yatırın diyen firmalar var. Acaba hangi gelecek? Kardeşlerim, güvendiğimiz, sığındığımız adresin neresi olması gerektiği belli. Bugün insana güvenirsiniz, bir yanlış yapabilir, fikirleri değişebilir, veya ölebilir. Ama ölmeyen, daima diri olan, tüm ihtiyaçlarımızı gideren Allahu Teala'dır. O yüzden iş yeri açacağım zamanda, acaba bu iş yeri helal mi, haram mı, gelirim ne durumda? Ben Allah'ın Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, istediği yolda mı bu dükkanı açıyorum? Evlenen kardeşlerim, ben dinimin bana emrettiği yarın kabre girdiğim zaman eşimin, çocuğumun, annemin, babamın, hocamın kimsenin bana bir faydası olmadığı zamanda kendisinden fayda ve merhamet rahmet beklediğim Allahu Teala'nın istediği bir evlilik mi yapıyorum? Yoksa bile bile kendimi ateşe mi atıyorum diye düşünmek lazım. Demek ki oturduğumuz yerden hasbunallah ve ni'mel vekil demek yetmiyor. Bunu bir alışkanlık olarak söylemek, günde bir milyon defa okumak yetmiyor. Anlamını özümsemedikten sonra. Ömer İbnül Hattab radiyallahu an o, anlatıyor. Diyor ki: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Eğer siz Allah'a gereği gibi güvenseydiniz, Allah celle celaluhu kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler." Allah Celle Celaluhu'na ne kadar güvendiğimizi sorgulayalım. Peygamberler hata yapar mı arkadaşlar? Elbette hayır. Çünkü onların hatalarını Rabbimiz düzeltir değil mi? İsmet sıfatı var onlarda. Onlar zelle denilen ufak yanlışlar yaparlar. Böyleyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sabahlin evinden çıkarken hangi dua ediyor? Allah Teala'nın adıyla çıkıyorum, Allah Teala'ya güveniyorum. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan, saptırılmaktan, hataya düşmekten veya düşürülmekten, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan, ve cahilce davrananlarla karşılaşmaktan sana sığınırım. Güzel kardeşlerim, gerçek müminlerden bahsediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İşte biz burada galiba çuvallıyoruz. Gerçek müminleri anlatırken Kur'an-ı Kerim'inde ismim anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri okuttuğunda, bu ayetler bizim imanımızı pekiştirmiyorsa, biz Allah Celle Celaluhu dendiği zaman, ürpermeyecek bir hale geldiysek, günahlarımız aklımıza gelmemiş, kendimizi hatasız bir halde görüyor duruma geldiysek, şarkıların, türkülerin içerisinde, eşi ve benzeri olmayan Allah Celle Celaluhu'nun ismi geçip de oyun havası şeklinde halay çekilecek hale geldiysek eyvah bizim halimize bugün kalplerimiz titriyor mu acaba ayetleri duyduğumuz zaman cehennem, kabir, ölüm mizan, sırat bizde bir etki gösteriyor mu ve şu ayet acaba bizi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 Beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu? Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Bu ayeti duydular sahabeler, gelecek dediler yardım. Zannetmeyin ki bu okunan ayetler sadece o insanlara indi. O yardım yapan Allah Azze ve Celle Sana da yardım eder, bana da Ona zor değildir Yeter ki samimiyetle kendisine yönelin Yeter ki yapmacıklıktan uzaklaşalım Allahu ve ni'mel vekil derken Hangi durumda söylüyorsak Bunu bir Tesbih modunda, ezber modunda değil. Trafikte giderken birine sinirlendik. Öndeki sinyal vermedi. Bir başkası yanlış bir hareket yaptı. Hanımın, kocan, çocuğun seni sinirlendirdi. Bir şeyler oldu hayatında. Elinizin eli boş gittiniz. İşte yapmanız gereken de bu. Sen güzelcene çıktın mı kardeşim yola? Kızının, oğlunun, hanımın rızkı için. Elinden geleni yaptın mı? Kandırdın mı insanları? Hayır. Sattığın temiz miydi? Evet. Ter döktün mü? Uğraştı mı? Çabaladın mı? Sonra evine dönerken bu cümleyi söyleyebilmektir mesele. Hasbunallahu eniyemel <gülüyor> vekil. Allah'a Celle Celaluhu cidden ne kadar güven duyuyorsun hayatında. Gelecek ile alakalı planlarında kızın oğlunla alakalı, veya kendi hayatının bundan sonraki yıllarında ve on yıllarında Allahu Teala'nın hayatındaki yeri, Onun kanun ve şeriatının yeri nedir? Gelin en azından birkaç dakikada olsa onları düşünelim. Rabbimiz Celle Celaluhu sadece kendisine el açan, kendisinden isteyen, kendisinden başkasına boyun eğmeyen. Kendisinden başkasından medet ummayan insanlardan eylesin. Kul haklarından kurtulmuş bir şekilde çene kapıyanlardan eylesin. Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Velhamdülillah